Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. allahu Teala hazretleri, dünya ve ahiretin hayırlarını gönlünüzce sizlere ihsan eylesin, haccetlerinizi reva eylesin, dualarınızı kabul eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilmiş olan hadis-i şeriflerden birincisi İbn-i Abbasu radiyallahu Anhumadan, Deylemi tarafından rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'in cezadesi Abdullah i̇z Abbas radıyallahu aleyhi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İyyâke ve tesvif İyyâke ve tesvif ke tevbeti ve iyâke ve gurrete bihilmillâhi anke. Bu kadar kısa ifadesi sözleri hafif ama izahı biraz uzun sürebilir. Sakın yani sana Şu hususta dikkatli olmayı İshar ediyorum Ondan sakın manasında bir tabir bu İyâk'ın sözü Böyle kullanılıyor burada Tesvir bir şeyi ileriye atmak İleride yaparım demek Devir etmek ve evet, tesvir Bir tevbeti Tevbe etmeyi ileriye atmak Geçiktirmek. Şimdi yapmayın da Yakın bir zamanda ileride yaparım diye Efendim ileriye atmaktan sakın diyor Peygamber Efendimiz muhatabına herhalde bu amca mübarek Abdullah ibn Abbas e, olsa gerek nasihat ama ona olan nasihatin umumu e, Efendim istiyor, e, ilgilendirdiği de gerçek yani birisel söylenmiş olması onun hususi olmamı gerektirmez hepimiz e, dikkat etmeliyiz belki. E, Abdullah İbn-i Abbas, sahabenin mümtazlarından ilimiyle tanınmış, şekasıyla temayüz etmiş bir künçer. Yani o zaten tevbe üzeridir. Belki bu söz başka bir yerde umumi olarak söylenmiş olabilir. Bir başka şahsa da söylenmiş olabilir. İyiyata kesin tevbe, tevbe. sakın tevbeyi tehir etme. Tehir etmekten sakın tevbeyi sonra yaparım demekten sakın. Hemen yap. Başka bir hadis-i şerifte de e, camilerde levhasını görmüşsünüzdür. Acellu bit tövbete kabul edilmez. Yani ölüm, verir. ölüm gelmezden önce dikkat edin. Tövbeyi acele hemen yapın. Diye tavsiyesi var Peygamber Efendimiz. Tövbe de acele etmeyi emrediyor. Tehir etmeyi, geciktirmeyi yasaklıyor. Tavsiye etmeyin. Sakın tehir etmeyin diyor. Tövbe ne demektir? Tevbe, araççada dönmüş falan dönmek manasına geliyor. İnsanın gittiği yanlış yoldan efendim Allah'ın rızası uygun olmayan hayat tarzından dönüş yapması, Allah'ın sevdiği, razı olduğu yöne dönmesi e, yola girmesi demek. Çok önemli. Efendim tevbe böyle canı gönülden samimiyetle yapılırsa ona tevbe inası derler. Yani samimi bir tövbe Gerçek bir zaman aslında insanların halini düşünüp dünyayı ahireti iyice hesaplayıp tefekkür edip hakiki bir dönüşle Cenab-ı Mevla'nın yoluna dönmesi lazım. Herkesin her gün sabah akşam daha ziyade akşam günü bittikten sonra şöyle derin derin benim hayatım nasıl geçiyor, bugünüm nasıl geçti, karım ne, zararım ne? Allah'ın sevdiği yolda mıyım, yanlış yolda mıyım diye kendisini hesaba çekmesi. Ahiretteki hesaba efendim gitmeden önce dünyadayken hesabını iyi yapmazsa kendisini net çekilize vermesi lazım ve tevbe etmesi lazım. Benim yolum yanlış, ben kaskete düşmüşüm, Cenab-ı Mevla'nın razı olmayacağı işleri yapmak aman kendini toparlayayım diye Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmesi lazım. Bunu tehir etmek olmaz. İşte bilmem, memuriyeti bitireyim de, emekli olayım da, efendim okulu bitireyim de, gençlik çağını bitsin de, alınca iş olsun da, şu olsun da, bu olsun da, bazı bahanelerle bu güzel iş tehlil edilmez. Bazı insanlar korkuyor. Yani günahları bırakıp da doğru yola girince, sıkıntılı bir hayat başlayacak diye korkuyor. Bu günahları, hataları, şeklikleri bırakmak istemiyor. İleride bırakırım diyor. O ileride bırakırım demek, yani tevbeyi geriye atmak, geri bırakmamak efendim şeytanın bir aldatmacasıdır. Şeytan kötü bir şey yaptıramazsa bir insana efendim iyiliği hiç olmazsa yaptırmamaya çalışır. Yani önce kötülük yapmaz onlar. Yaptıramıyorsa o sefer yapacağı iyi şeyleri yaptırmamaya çalışır. Hamaz kılma, o tutma, tevbe etme, Zekat verme, sor, onu da yaptıramasa tehir eder. Sonra verirsin, tamam ver ama sonra verirsin. Tamam namazı kıl ama sonra kılarsın. Efendim zekatı ver ama sonra verirsin, hal çekileceksin şey şey ama sonra ver, git diye böyle sonraya atar. Sonraya attığı zamanda da o zaman arasında o iyi şeyi unutturur. Sonradan insan bir hatırlar dizini de ver. Cuh, eyvah sen falanca şey yapacaktım, unuttum gitti diye efendim çok pişman olur ama iş işten geçer o şeytanın bir oyunudur tesir yani ileride yaparız diye iyi şeylerin ileri atmak şeytandandır Evde de acele etmek lazım Allah'ım sana halim, sevim davranacağını düşünerek aldanmaktan da sakın evet bu zamanımız müslümanlarının çok yaptıkları bir hatadır efendim doğru yolda gitmiyor Günahları işlemeye devam ediyor. İçgüt, kumar, fuhuş, efendim gahlet, cehalet e, devam ediyor. Ama Müslüman iyi bir aileden hatırlatıldığı zaman kendisine arkadaşları tarafından yapma etme. Nedir bu gidişin sana hiç yakışmıyor. Bak baban böyle bir insan değildi vesaire filan. Efendim e, hak yola gel. İbadet ve taatini yap. Ahirete hazırlan. Efendim Şeytana uyma, nefse esir olma diye söylendiği zaman diyor ki Allah kafordur, rahimdir. Allah affeder. Allah e, efendim beni bağışlar. erhamur ül rahimindir. Evet ama Allah-u Teala Hazretleri böyle e, bir, bir duyguyla günahlara devam eden kulu sevmez ve Peygamber Efendimiz'de bunun bir aldanma olduğunu, bu aldatmayı da gene şeytan yapıyor insanı. Böyle aldatıyor. Allah kafurdur, rahimdir, halimdir, ilim sahibidir, affeder, bağışlar diye insanları efendim aldatıyor. Onlar da onun için günahlara devam ediyorlar. İmanlı oldukları halde, mümin oldukları halde, efendim, ihmalkarlıkları, kusurları, günahları ondan yapıyorlar. Peygamber Efendimiz onun için diyor ki tevbeyi tehir etmekten sakın, bir de Allah'ın sana halim davranacağını düşünüp aldanmaktan sakın o onu da şeytan yapıyor şeytanın iki oyunu burada belirtilmiş oluyor İleriye atmak tehir etmek iyi şeyleri bir de Allah'ın efendim affedici olduğunu bağışlayıcı olduğunu halim olduğunu düşünün efendim günaha hataya devam etme bunları bırakacak bu önemli bir hadis-i şerif. Tevbemizi hemen yapalım. Hatta şu vaazı dinledikten sonra tevbe yarabbim. Bu cumada bu süreçleri alıyorum. iyi bir insan oluyorum diyelim. Bir de Allah kafurdur, rahimdir ama aziz Efendim bu ikad-in elindir. Elim azabı, itabı cezası vardır. Deyip, efendim, cehennem vardır. Mahkeme-i kübra vardır. Zorlu bir hesap vardır. Efendim ceza kadar hayırın Sarkıldığı, göreve kadar şeyin hesaba girdiği, ciddi bir muhakeme vardır diye onlar da hesaba katmak lazım. ikinci hadis şerif, arkadaşlar, seçilecek arkadaşlarla ilgili, onun da değirmeyi Enes radıyallahu anh'den rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu. ve فَسَائِبَتْ su فَاِنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ <gülüyor> kötü arkadaştan şiddetle sakın. Kötü arkadaşı edinme. Kötü olan kimseyi arkadaş tutma kendine. Dost etme. Onunla sıkı fıkı olma. Çünkü o cehennem ateşinden bir parçadır. Kötü olduğu için seni kötülüklere alıştırır. Yanlış yollara çeker. İçkiye kumara bulaştırır. Efendim daha başka efendim kötü huylara bulaştırır ve sonunda cehenneme düşersin, azaba uğrarsın, yanarsın diye kötü arkadaştan sakın çünkü o ateşten bir parçadır buyuruyor Peygamber Efendimiz ve diyor ki la yenkauke vudduhu evet seni seviyor görünüyor tatlı sözler söylüyor sen de aldanıyorsun ama onun o sevgisi sana fayda vermez çünkü kötü, kötü olduğu için Efendim seni kötü yola götürecek. Onun sevgi sana fayda vermez. O gösterdiği sevgi aldatıcı bir sevgidir. Efendim ahirete yararlı senin için faydalı bir sevgi değildir. Velayeti ile de bir ahdini efendim, kötü olduğu için sana karşı ahdine de efendim sadık olmaz, sözünde durmaz, vefalı olmaz. Dikkat et bak aldanırsın sonra pişman ve perişan olursun diye, efendim, kötü arkadaşı edinmemeyi gerekiyor. Kiminle arkadaşlık edeceğiz? İyi insanları seçeceğiz. Şöyle, ölçüp aklımızla, mantığımızla içtiğimiz zaman, taktığımız zaman, iyi olarak gördüğümüz kimseleri arkadaşı edineceğiz. arkadaş edinmeden, hepimiz davranacağız. Efendim, kötü huyları, alışkanlıkları olan Kimselerle arkadaşlık etmeyeceğiz. Çoluk çocuğumuzu da böyle kimselerle arkadaşlık etmeye bırakmayacağız. Çünkü kişi refikinden azar. Efendim kötü arkadaş insanın sonunda büyük felaketlere uğratır. Üzüm üzüme baka baka kararır. İyi bir insanken bakarsın sonradan kötü şeylere o arkadaşı vasıtasıyla alışmış. Üçüncü hadis-i ve hıyanetle ki in ve şuhha ki ma Abdullah Ömer radıyallahu anhadan rivayet etmiş bu düşünce hadis şerifi. Burada da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine bazı yasaklamalar sakınmalar, sakındırmalar ifade ediyor. Yakın men hiyane. Aa hıyanet etmekten sakın. Fe inneha biisetin bir tane çünkü o ne kadar bir haslettir, ne kötü bir huydur. Hıyanet ne demek? Emanetin zıttı, Emin olmanın, güvenilir olmanın aksi. Yani güvenilir olmamak kendisine güvenilen insanı aldatmak, ona karşı hainlik yapmak. Devlete hainlik yapmak, efendim arkadaşa hainlik yapmak, efendim kendisine emanet edilmiş şeyleri iyi korumamak suretiyle emanete, hıyanet etmek. Hepsi. Biliyorsunuz emanetin en büyüğü din, dindir. insan dine karşı, imana karşı hıyanet ederse mahvolur. Onun için hıyanetin her çeşidinden efendim emanete hıyanet etmenin her türünden takılmalı. Çoluk çocuğumuz bize emanettir. Can bize emanettir. Efendim, onlara hıyanet etmemeliyiz. Yani onları kötü yolda kullanmamalıyız. Efendim Emin, güvenilir bir insan olmalıyız. Hıyanetin her çeşidinden efendim, şiddetle kaçınmalı. Çünkü çok kötü bir huy. E, çok geniş anlamı var hıyanetin. Her çeşit hıyaneti içine alıyor. Hıyanet biliyorsunuz aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde münafıklığın bir bariz alameti olarak efendim zikredilmiştir. kimine hane, münafığa güvenirsin ama o güvencini boşa çıkartın seni efendim hıyanet eder, aldatır diye bildiriyor. Münafıklık buyurur, hıyanet. İnsan refahlı olmalı, emin olmalı, güvenilir olmalı, sözünde durmalı. Ya söz vermemeli, ya da sözünü yerine getirmeli. Ve iyyakum ve zulüm yüründen de Efendim sakının şiddetle diye onu da yasaklıyor Peygamber Efendimiz. E, zulüm de çok geniş bir kavramdır. E, haksızlığın her çeşitine zulüm derler. Efendim günahlarda bir çeşit zulümcük çünkü günah işlediği zaman insan kendisini cezaya maruz bırakmış oluyor. Cehenneme atılacak. Cehenneme yanacak. O halde nefsine zulmetmiş oluyor. Demek ki adaletsizliğin her çeşidinden efendim günahlardan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümat olur. İnsanın başına zulmet gibi çöker ve insanı mahveder. Zalim olan kimseyi allah Allahu Teala hazretleri ahirette Efendim, büyük cezalara uğratır. Zulmünün cezasını orada çeker. Burnundan fikir fikir gelir. Dünyada da rahat etmez. Zalim olan insan dünyada da belasını bulur. Efendim, zalim yine bir zulme giriftar olur ahir. Elbette olur. Ev yıkanın hanesi Liran dediği gibi şairin. O bir zulüm yapan sonra da ona bir başkası musallat eder Allah o zalimi dünyada da cezalandırır ama asıl önemli olan ahirette hürmat olması, yani Efendim karanlıkların çökmesi, norsuz kalması, sıratı geçememesi, geçerken takılıp cehenneme düşmesi, Efendim hiçbir üşüyü olmaz bir vaziyette perişan olmasıdır. Sünnin her çeşitinden kastım İnsanlar insanlar tabi her birisi sünnetin rahim ve küllükün mes'ulün diye buyurduğu gibi peygamber efendim şimdi herkesin bir maiyyeti vardır emrinde olan insanlar vardır o onun başındadır o insanların başındadır bir kişi başkandır yani mesela efendim, aile reisi e, hanımının ve çocuk çocuğunun başındadır, müdür dairesinin başındadır, bakan bakanlığın başındadır, devlet başkanı devletin başındadır, herkes Çobandır, herkes bir başkandır, herkesin raiyeti vardır. Efendim bu raiyete, yani emrindekilere iyi insanlar e, güzel muamele ederler. Ama kötü insan eline selahiyet geçtiğine, efendim selahiyet verirse babasını bile asacak kadar kötü insanlar olur. Bu bakımdan e, insan içinde böyle bir selahiyeti kötüye kullanmak. E, efendim eline bir insan geçti mi? Aşağıdakilere Efendim böyle tepeden bakmak, baskı yapmak kuyu olduğundan herkes kendisini kullanmalıdır. Mesela evde, evinde, kendi evinde eser tozar bağır çağırır hanım kendisinden güçsüz diye vurur Efendim bilmem korkutur Efendim çöp çocuğu döver döver ama sonunda çocuğu da olsa. Efendim ahirette onun bir hesabı olacak. Hanımı da olsa Efendim bu dünyada güçsüz oğuna karşılık veremedi ama ahirette cezası olacak diye düşünmedi. Yani hiçbir şekilde evinde de zulüm yapmamalı, iş yerinde de zulüm yapmamalı, içtimai hayatında herhangi bir yerde bir selahiyeti varsa onu da kötüye kullanmamalı. Efendim e, adaletli olmalı, zulümden kaçınmalı ve ya ve şah hadis-i şerif devam ediyor. Efendim, cimrilikten de sakının. Aman cimrilik durumuna düşmemeye de, cimri olmamaya da dikkat edin. Sizden önceki ümmetleri bu cimrilik mahvetti. Birçokları bu cimrilik yüzünden e, Allah'ın cezasına, belasına, kahırına uğradılar. Cimrilikten dolayı birbirleriyle maddi çıkar kavgasına girdiler anlarını getiren birbirlerinin akrabalıkları çiğnediler efendim dostlukları ayaklar altına aldılar kılayırlarını efendim yapmadılar Ak e, akrabalarına bile efendim nefad konusu olunca cimrilik olunca nicinlice efendim zulümler yaptılar ama siz bu cimrilikten efendim uzak durun cömert olun demiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Biliyorsunuz Türkiye'mizde de çok olur. Bir otlak yüzünden, bir mer'a yüzünden iki köy silahları alır, birbiriyle çarpışır. Kimisi ölür, kimisi Efendim hapse girer, hayatları mahvolur ama ya yani şu otu efendim alsın alsın veya e, cimrilik etmeyeyim veya ufak bir şeyden dolayı bir de kavga çıkartmayayım diye dinlemez yani, böyle düşünmez fiyat eden yaşlı başlı, Efendim Alim bazı kimselere de bırakarsanız bakarsınız kan kavgası bakarsınız Efendim kan davası Efendim bakarsınız otlak davası bakarsınız miras kavgası bakarsınız daha küçük bir hesap Efendim işte menfaat çatışması nice, nice Efendim kavgalar gördüler Allah bizi cimrilikten de o da çok birçok kötülüğün bir kaynağı oluyor Kötü hareketin sebebi oluyor. Doğuşuna, kötü işlerin, olayların hukuna sebep oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz bu kötü huyları sıralıyor. Hain olmayın, hıyanetten sakının, zalim olmayın, zulümden sakının, cimri olmayın, cümrilikten sakının diye efendim beyan ediyor. Tabi bunlar hepsi efendim... Teminden beri okuduğumuz hadis-i şerifler efendim e, kötü huylar ile ilgili efendim bunların hepsinin bir eğitimi olması lazım. Kötü huyların eğitimin e, olmazsa insan o kötü huylardan böyle okuduğu halde, dinlediği halde kolay kolay vazgeçemez. Bu bir nefis terbiyesi eğitimi, dini eğitim, ruh eğitimi gerektirir. O Çalışmalar yapılmazsa, yani tasavvufi, imani, efendim irfani bir çalışma yapılmazsa böyle bu kötü huylerden kurtulmak çok zordur. Dağlar yerinden kıpırgar, kayar, öbür tarafa gider de insanın huyu kolay kolay, efendim, güzelmez Söylersin, söylesin, söylersin söylesin, adamın kulağına girmez. O oh, huyla yaşar, o oh, huyla ölür, gider. Efendim, e, teneşir taklar dediği gibi büyüklerimizin bazı suyların insanların pislikleri üzerinden gitmez ve ancak ölünce işte teneşirde yıkanır. Yani ölüme kadar devam eder diye söyleniyor. Bu kötü suylarının düşman olduğunu, zararlı olduğunu, hastalık gibi olduğunu düşünmemiz lazım. Nasıl hastalandığımız zaman hastaneye gidiyoruz, iyi doktor arıyoruz ve ondan kurtulmanın çaresine bakıyoruz. Efendim bu kötü huyları da e, bende var mı yok mu diye düşünüp kötü huyları nasıl izale edileceğini Efendim soruşturup uygulamak lazım. Allah rahmet eylesin, Allah şefaatine eylesin. İmam Gazali Hazretleri ilhaya ölümüne bu kötü huyları geniş geniş almıştır, anlatmıştır. Onlardan nasıl kurtulmak gerektiğinin de Efendim reçetesini ilacını, devasını da Yine hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'den çıkarttığı güzel bilgilerle anlatmıştır. İlyai ulumun özellikle efendim son bölümü, Rüdu'ul, Rükaat, insanı helak eden şeylerin anlatıldığı bölüm. Efendim, dördüncü ciltte son ciltleri yani. Onları okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer hadis-i şerif, İyyakıl ve davettel mazlum ve imkanet min فَاِنَّهُ لَيْسَ لِهَا هِجَابُنْ دُونَ اللّٰهِ ve وَجَلُ Enes radıyallahu anh'tan bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz diyor ki, mazlumun bedduasını almaktan şiddetle sakının çekinin. Mazlumun bedduasını almayın. Ne demek bu? İnsan bir kimseye zulmedince, efendim, zalimin birisi, bir kişiye zulmedince ne olur? O zalim elinden bir şey gelmediği için, o zalimle karşı mazlumun elinden bir şey gelmediği için, başa çıkamadığı için güçsüz olduğu için, oyununu biter. Ne yapsın? İçinden Allah'a Efendim dua eder. Ya Rabbi şu zalimin cezasını ver. Bana haksız olarak şu muameleyi yaptı. Ben onunla başa çıkamıyorum. Sen görüyorsun halimi. Sen bunun hakkından geldiği Allah'a dua eder. Allah'a iltica eder, beddua eder. Çünkü buradan da o zalime bir şey yapamıyor. Eh, e, yani karşımdaki bir şey yapamıyor diye zalim de zulmünü devam ettirir durur. Ben bak işte o kadar baskı yapıyorum da öteki de bir şey yapamıyor. Halbuki efendim beddua çok fenadır. Birisinin bedduasını almak mazlumun hele bedduasını almak insanı yakın zamanda mahveder. İşte i̇mansızlar bunu anlamıyor veya zalimler anlayamıyor. Zulme devam ediyorlar. Efendim diyor ki peygamber efendimi ve مِنْ kafir, Yani kafir bile olsa zulmedilen kimse. Mesela senin ülkende bir dairemişsin var. Sen, sen ülkesindesin ama onun da hukuku var. Yani o vergisini verdiği zaman efendim sen senin de onun hukukuna riayet etmen lazım. Eğer sen o hukuka riayet etmez ona aşırı baskı yaparsan ben e, senin karşında olurum. Ben senin hasrın olurum diye Peygamber için. Efendim bu şifre kesin sözleri var. Yani kafir bile olsa, gayrimüslim bile olsa efendim bir kimseye haksız muamele yapılmaması lazım. Efendim İslam'ın emrettiği şekilde adil muamele yapılması lazım. Eğer kafir bile olsa mazlumun duasından sakın. Çünkü o dua ile Allah Aziz ve Celil olan allah Teala Hazretleri Arası'na bir mani bir perde yoktur. Dua doğrudan doğru Allah'a ulaşır. Allah da efendim mazlumun yanında yer alır. Zülmü sever. Zalimi fecih şekilde cezalandırır. Onun için e, mazlumun duası almaktan sakının demek bir bakıma ne demek oluyor? zulüm yapmayın. Yani bir şey gördünüz diye gidip de onun bunun tepesine çıkmayın. zulüm yapmayın diyor. E, Nihayet sonuncu hadis-i şerife geldik. Bugün okuyacağım hadis-i şerifenin sonuncusu Ahmed bin Hamdan Taberani ve diğer kaynaklarda şehitlisi saat e, Hazretlerinden Rabbil Aalardan rivayet edilmiş. Bu da çok e, dikkatle dinleyip efendim önünde bulundurmanızı istediğim bir hadis-i şerif. İyatım ve muhakkarati <gülüyor> zinuk. İnna ma mesel muhak kararat zünubi keneseli kamil nezeli atına vadin cejaiza hatta E inna muhakkarat zünubi meta yu yu yu yu yu yu yu Küçümsenenlerinden sakının yani küçüktür ne olacak canım ememi yok filan diye küçük gördüğünüz işleri işlemekten günahları yapmaktan efendim sakının neden yapar insan onu canım yani, kusur olduğunu biliyorum ama küçük işte çok önemli değil azıcık bir şey yani işte böyle az görülen hafif görülen önemsiz görülen günahlardan da aman sakının diyor peygamber efendimiz çünkü bu neye benzer diye herkesin anlayacağı gibi bir müselle beyan ediyor. Bu bir kavmin bir grup, bir cümle insanın efendim, yolculuk esnasında bir vadiye gelip konaklamasına benzer. O zamanın şeyini anlatıyor yani insanlara. Siz mesela Şam'a gidiyorsunuz, Yemen'e gidiyorsunuz veyahut kıtanın içine doğru gidiyorsunuz, Arap Yarımadası'nın. Efendim tabi yürüyüp yürüyüp yorulunca efendim, tervan konaklayacak. Bir vadiye konakladınız. Şu adam bir odun getiriyor. Öteki adam bir odun getiriyor. Küçük yani ağız. Yani bu önemsenmeyen günahlar gibi. Hatta <gülüyor> Ama o getiriyor, o getiriyor. Koca bir yığın odun olur. Onları yakarlar vadide. Ekmeklerini pişirirler, yemeklerini efendim, hazırlarlar yerler yolcular, yani kafile. Eğer bu küçük binaları Allah bir hesaba katarsa, yani o günahların hesabını sorunca allah Teala Hazretleri, sahibini, yani o günahları isteyen kimseyi helak eder. Onun için, a.s. kardeşlerim, günahın küçüklüğüne bakmamalı. Günahın kime karşı yapıldığını düşünmeli. Önemli olduğunu ee, efendim anlamadır. Günah istiyor insan. Kime karşı? Allah'a karşı bir günah istiyor. Allah'a asi oluyor. Allah'ın sözünü dinlemiyor. O halde bu işin küçüğü yok. Çünkü Allah'a karşı sözün küçüğü, büyüğü olmaz. Onun için efendim, küçüğünden büyüğünden kaçınmaya çalışmak lazım. Ee, çalışmak lazım. Zaten insan küçük günahdan sakınmazsa büyüğüne düşer. Yani küçüktür, küçüktür diye Efendim, sakınmaya sakınmaya böyle büyüğünü de işlemekten sakınmamaya başlar. Bir de küçük günahlar bu odun parçalarının toplanıp da büyük adış olduğu gibi bir de efendim büyük günah olur. Israrla işlendiği zaman günahın küçüklüğü kalmaz. Çünkü toplanıyor, büyük oluyor. Efendim O zaman insanın başına dert açar. Müslümanı Müslüman da olsa bu günahları işleyen kişi ondan sonra Allah'ın kahrına cezası uğradı. Onun için e, uyanık olmalıyız. Her çeşit günahlar, küçüğünden büyünden kaçınmaya dikkat etmeliyiz. Gevşememeliyiz. Bizim e, tasavvufi yolumuzda biliyorsunuz birinci esas her an uyanık olmaktır. Fahça tabiriyle duş, der, dem. Yani nefes alırken, verirken her anda uyanık olmak. Yani ne yapıyorum ben? Ne durumdayım, ne iş üzerindeyim, şu anda dertli miyim, efendim iyi durumdayım, binah mı işliyorum, sevaplı bir işimi yapmak değil diye her an kendi kendisine insan e, bakmalı, e, kalbine gönlüne nazar eski efendim e, muhafız olmalı, kalbinin muhafızı olmalı, koruyucusu olmalı, bu da bir başperteransız gönlü sahip olmalı, binahlara. Kötü düşüncelere fırsat vermemeli, Kötü işleri yapmak gaflete düşmemeli. Hay Allah! Tuh, işte Tutamadık emmini bilen dememeli. Sonrasında pişman olacak işi yapmayacak bir uyanmasın içinde yaşamalı. Allah Teala Hazretleri bugünkü bu hadis-i şeriflerde beyan edilen huylardan ve daha başka kötü huylardan cümlemizi kurtarsın. Çünkü iyi huylar insanı cennete götürür. Kötü huylar da Efendim cehenneme düşmeye cehenneme e, girme sebep olabilir. insanın cehenneme düşürür. Ahirette başına yerde sofr. Petulilerden Rabımız bizi kurtarsın, iyi güzel günlere sahip eylesin. Şöyle efendim, güzel günlü tatlı günlüğü efendim geçimli tamil oldu verip edip Müslümanlular olup yaşamayı nasip eylesin. Ömrümüzü böyle güzel geçiri. Kimseyi incizmeden, herkese iyilikler yaparak, efendim, ibadet ve taat üzere arifane, ömür gücü, Rabbımızın önüne, Allah'a açık sevdiği kullar olarak varmayı nasip eylesin. Cümlenizi, cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerif eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmet'e sahip